Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Merhabalar, Zamansız köşesindeyiz. Uzun bir zamandan sonra Hatice ile. Canlı yayında tekrar buluşma fırsatı yakaladık ee, ve gözlerin de bugün bahsettiği gibi e, İstanbul dışında yerel ortamlarda güncel sanat ortamında neler oluyor? E, etkinlikler nelerdir? E, ya da yapılan etkinlikler nelerdir? Biraz bunları konuşma e, konuşmaya çalışacağız. Merhaba Atije, hoş geldin. Merhaba Burçak, çok teşekkürler nasılsın? iyiyim. sen nasılsın? <gülüyor> sağ ol. ben de iyiyim. E, ikimiz de çeşitlenenlerden dolayı bir araya gelemedik ve e, biraz da yurt dışı eksenli e, birkaç program yapma durumumuz oldu. açıkçası döndükten sonra e, hani buradaki güncel sanat etkinliklerine e, bir bakınca e, biraz Anadolu'dan, Anadolu'da ne var diye e, tartışalım istedik e, ve umarım hani e, bu bu açtığımız bu e, bu parantez iyi bir noktaya gider. E, i̇lk konuşacağımız konu aslında Baksın Müzesi'nde açılan e, mesafe ve temas sergisi. E, Baksın Müzesi'nde şöyle kısa bir bilgi verirsek. işte Bayburt'un e, 45 km dışında Çoruh Vadisi'nde e, tepenin üzerinde kurulu e, Hüsamettin Koça'nın kurucusu olduğu bir müzesi de oralı oralı zaten gerekiyor. 2010 yılında kurulmuş ilk büyük bir sergi açıldıktan sonra bu ikinci sergi aslında hani böyle bir sergi demekten de öte içinde tasarım ne olduğu yeme kültürünün ne olduğu çok büyük bir büyük bir proje proje bu proje olarak değerlendirilebilir. Biz daha çok biraz daha bu sergiden bahsedeceğiz. Ee, sergiyle ilgili verebileceğimiz bilgilerden e, bazıları şunlar olabilir. Serginin küratörleri Fırat Arapoğlu, e, Mürteza, e, Mürteza Fidanoğlu Fidan e, ve e, Koçanoğlu'dan oluşan, Koçanoğlu. Koçanoğlu oluşan bir e, ekip var. Serginin ee, ismi de Mesafe ve Temas. Evet, e, 35 yaş altı genç sanatçılara duyuru yapılmış ve bu şekilde e, sanatçılar seçilmiş. Evet. Sen neler demek istersin bu girişten sonra? Sanatçıların e, isimlerine bakınca aslında <gülüyor> e, daha çok oralardan değil de İstanbul, Ankara bazlı sanatçıları olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunu belirtmek lazım. E, Bayburt'ta aslında Baks Müzesi'nin özel bir e, alanı var, özel Hı -hı. bir yeri var Türkiye için. E, çünkü oranın e, ve orada yaşayan halka bir şekilde destek ...çıkmak isteyen hı hı. ve oradaki halkı sanatta buluşturmak isteyen bir müze. Ama şunu belirtmek lazım, bu müzede el işleri ya da el sanatları dediğimiz... ...kilim dokuma ya da bu tip şeyler daha çok etkinlikler içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu sergi bu yüzden önemli bir sergi. Çünkü bu gerçekten bir çağdaş sanat projesi, çağdaş sanat sergisi... Belirli küratörlerin üstünde durduğu bir sergi. Hı hı. Birazcık istersen sanatçılardan bahsedelim Burçak. Hı hı. Ahmet Doğu İpek, Tunca Subaşı. İbrahim Koç, Ali İbrahim Öcal. Bu sanatçılar... Çağrı Saray, Borga Kantürk. Aslında şey de var. Hani Bu sanatçılar buradaki müze sergilerinde de yer alan sanatçılar. Evet ve Böyle galerilerde, şey de de. galerilerde de çalışan sanatçılar. Bu açıdan ilginç duruyor. Yani bilmiyorum hani oradan da sanatçıları biraz görsek bu tür etkinliklerde yerel anlamda nasıl bir istihdam yapıldığını hani sanatçılar bazında daha iyi değerlendirebiliriz. Tamam ben şunu anlayabiliyorum işte mesela kadını daha çok tem olarak kadının çok önemli bir rol aldığı bir sergi olarak gözüküyor kahramasal metinde. E, fakat hani burada sanatçılara mesela e, yani bu, bugünlerde de çok bu hani önemli bir konu e, işte telif hakları olsun işte projelerde e, üretim bedeli olarak ne veriliyor bunlar çok tartışılıyor. Hani burada şartnameye baktığımızda mesela şey var e, yani bu üre, ve, e, önerilen işler Baksın Vizesi'nin koleksiyonuna ait olacaktır. Okey tamamdır e, telif hakkı ödenmeyecektir. E, Yapıtların sergilenmesi veya geçiş sergiler Baks Müzesi'nin tasarrufunda olacaktır. Yani sanatçılar bunları yollarken bu işlerini yollarken bunları da kabul etmiş oluyorlar. Yani hani e, bir yerde de o zaman e, telif hakkı ödenmiyor. E, üretim bedeli zaten ödenmiyor. E, hani belki de sanata da tam bir istihdam sağlanmıyor. Böyle diyebiliriz. Yani ee... ben buradan bakıyorum biraz. Belki e, o yönden baktığım için bunu söyleme gereği duyuyorum. Sen peki şeye ne dersin? Hani yemek ve ee, yani yemek kültürü Veya, veya diğer tasarım, tasarım diğer. için ne dersin Çünkü orada ee, da önemli çalışmalar açıkçası, olmuş Açıkçası e, Şu ana kadar müzecilerle yaptığım konuşmalarla da Ben de aynı zamanda müzecilik okuyorum Bunu biliyorum hı hı. E, Baksı mekan olarak daha doğrusu yer olarak e, Halkın oraya ulaşmasında e, Biraz zorluk çekmiş bir müze hı hı. E, Yani evet Orada kurulmuş Orası oranın halkı için kurulmuş Ama şöyle bir zorluğu var Oraya ulaşım uzak ve zor. Ee, o yüzden orada e, belki kadın teması da buradan gelmiştir. Daha çok kadınların ve el işiyle e, uğraşan kadınları bir şekilde oradaki ekonomik e, kalkınmaya etkisi olsun diye de bazı şeyler yapılıyor. Hı hı. Mesela işte bu yemek kültürü bunun bu projedeki yemek kültürü e, ve Arzu Kaprol'ün de içerisinde hı hı. olduğu tasarım, e, moda tasarımı projesi hı hı. bunun... ...bir e, önemli bir kolu aslında. Hı hı. Çünkü oradaki halk buna daha çok dahil olabiliyor. Hı hı. E, gidip sergide belki de bir İstanbullu, Ankaralı e, sanatçıyı görmesi... ...algısını değiştirebiliyor. Ama aslında bir şeylere bir şekilde e, dahil olmak istediği zaman... ...bu tip şeyler de daha çok etkinliklerde kendini gösterebiliyor oradaki halk. E, bu aslında bir yandan iyi bir şey. Evet, çünkü gerekli bir şey. Hı hı. Ama bir yandan da... E, Bizim kendi sanat ortamımızda tartışılabilecek bir şey senin dediğin gibi. Çünkü tehlif hakları ya da işte işin oraya tamamen verilmiş olması konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de yani hani şunu da yani ben biraz bu, burada da değilim zaten. Hani bu konuyla ilgili gerekli araştırmayı biraz geç de yapmak durumunda düştüm. Yani hani böyle biraz bir tarama yaptığımda özellikle bu konu hakkında neler yazılmış neler çizilmiş diye. Aslında biraz da. Bayağı bir hani medyanın da ilgilendiği bir konu olmuş. Bu tasarım konusu, yemek konusu. Hani böyle bir turistik şeylere biraz daha yöneldiği için. Hani böyle sanatta biraz arada gitmiş gibi geldi bana haberlerde. Ama mesela bir tane bir haber var ki. Yani bir e, yazı var ki. Hani mesela şey var. Hani çok büyük bir reklam olması. Bybert üzerinden. Hani hmm. ilk defa bu kadar büyük bir reklam oluyor. Bu büyük bir şey deniyor. Tamam güzel reklama da bir şey demiyorum. Kendi adıma. Ama mesela bir yazıda. Ee, hani işte kültür sanat alanına çok büyük destek veren bazı özel şirketlerden bahsedilmiş büyük kurumlar. isim vermeyeyim şimdi çünkü reklam olur diye. <gülüyor> ee, mesela bu kurumlar işte burası biraz uzak diye sarının burayla ilgilenmiyorlar diye bir şey var. Ya zaten İstanbul'da Üçüncü yaz sanat ortamı tamamen büyük holdinglerin kucağında. Yani bir de Anadolu'daki etkinlikler olmasın yani. O şekilde büyüyeceklerse de büyümesinler. Hani bağımsız kalsınlar. Yerel olarak istihdam bir şekilde o bağımsız yapılanmalar üzerinden biraz yavaş olsun, biraz yavaş ilerlesin. Ama ilerler o yani. Hani bir şekilde ilerler. Yani büyük holdingler her yerde de olmasın bence. Ama müzenin de bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Mesela bu 2011 yılı içerisinde olmuştu. Hüsamettin Koçan şöyle bir yol seçti. Ee, Bayburt'ta kilim dokuyan e, kadınları hı hı. müzeye getirdi. Ve orada yeni bir e, etkinlik başlattı. Bu kilimler dokundu. E, ondan sonra da Almanya'da e, bir fuara katıldı bu hı hı. E, kilimlerle. Hı hı. Ve orada bir şekilde gösterildi. Şimdi ya müzenin bu bunun için bir şeyim. şekilde ha. desteğe ihtiyacı oluyor. Okey ama hani e, o bahsettiğim e, kurumların... Yani hani oralarda da yani hakikaten ne oldukta, hangi kim olduklarını söylemek istemiyorum. Hı hı. Yani oralarda olması çok da şey değil bence yani hani bir tamamıyla çünkü şeye dönüşüyor o zaman. Hani çağdaş sanatla sosyal sorumluluk projelerini yan yana koyduğunuzda çorba oluyor bence. Olabilir. Yani burada çağdaş sanatı biraz daha bir şeylerden bağımsız düşünmek gerekiyor. Yani... Hani tamam orada da niye bu böyle? Bunu niye tartışıyoruz? Ben açıkçası şeyi söyleyeyim. işte Türkiye'de fon olmadığı için bunu tartışıyoruz. Çünkü özel kurumlar sadece. Evet işte ben de böyle. onu dedim. Çünkü destek almıyor müze. Yani yüze. tamam da işte belki de bu politikayı... ...yaz yatırmak Tek gerekiyor. Tek bir kişiye bağlı kocaman bir müzeden bahsediyoruz... ...ve inanılmaz giderleri olan zor, bir müze. O zaman çok zor. Aynen öyle o zaman çok zor. Senin dediğin de doğru. İlla ki buradaki e, her şirketin orada yer alması mı lazım? Tabii ki de lazım değil. Ama buna başka bir çözüm bulmak lazım. Fon evet çok iyi bir fikir. Ama e, bu bir, ileride gelişebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Hı hı. Çünkü... Ee, Baksıdan başka bildiğin gibi sinop var, sinopale de var. Aslında ona da şimdi tam dönmenin vakti. Evet şey olarak, bence de. Gereği... Bence de. Sen istersen biraz <gülüyor> sinopaleden bahset. Şimdi mesela hani e, sinop e, biyeneri dörtüncü kez düzenleniyor. 2006'da başlamıştı. Ee, ...her sene küratörler değişiyor, her sene işte danışma kurulunun e, belirlediği isimler e, sanatçıları seçiyor... ...o sanatçılar da her sene değişiyor. Hani böyle bir hep durmadan bir değişim e, söz konusu. Ee, tabii e, ben yıllardır e, Sinop bir acaba ne zaman Diyojen'den bahsederler diye düşünürken... ...bu sene cevap geldi. Çünkü biliyorsun Diyojen e, İskender'le karşılaşıyor, ünlü düşünür Diyojen. İskender de soruyor... E, ...hani Diyojen ne istersin benden e, yapabilirim diyor. Diyojen de yaşadığı fıçıdan çıkıp gölge etme başka ihsan istemez evet, diyor. Hemen. Aslında burada da işte o Sinop'un kendi duruşuna dair... ...Biener'in duruşuna dair çok da güzel bir, e, bir durum diye düşünüyorum. Çünkü hani e, orada biz yani Sinop'ta biraz bozulmama üzerinden hep tartışmalar yapılıyor... ...ve o bozulmamayı bir arada tutma üzerinden tartışmalar yapılıyor. Bu anlamda da bu seneki konsept gölgenin bilgeliği bozulmuş bilgi çağında sanat... Böyle bir konsept seçilmiş. Ee, Birçok sergi var. Ee, yine tarihi cezaevi ana mekanlardan biri. Hani bura ilgili bu, ne söyleyebiliriz Sinop'la ilgili? 1 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında bir program var. Ee, ama mesela Temmuz ayında e, programlar yani atölye çalışmaları başlıyor. E, çok önemli toplantılar yapılıyor. E, 20 Ağustos'ta e, Sinopale akademi atölye çalışması var. Burada çok ilginç başlık seçmişler. Aslında bizim bugünkü tartışmamıza da uyuyor. Sanat eğitimcilerinin eğitimi diye. Hmm. Çünkü çok büyük bir sıkıntı bu bir yandan Türkiye'de. Yani hani günümüz güncel sanatından bahsediyoruz ama okullarda anlatılan e, sanatla işte sanatçıların o oh, müzede hani iş yapan sanatçılar var ya onların çalışmaları aynı değil. Yani aynı doğru, şey aynı doğru. şey kategoriye girmiyorlar. Çünkü ben de resim öğretmenliği mezunuyum. bu konuları e, okuldan beri hep takip etmişimdir. E, orada öyle bir tartışma yapılacak uluslararası konuklar var. Bir de Sinop'ta tam bunu söylemişken şunun altını çizmekte fayda var. Sinop, hem Sinop şehrinin e, kültürel gelişimini ve de Hı -hı. E, kültürünü ortaya çıkartan şeyler üzerinden ilerliyor, temalar üzerinden ilerliyor. Evet. Hem de böyle uluslararası ve herkesin ilgilendiği konuları da işliyor. Hı -hı. E, bu açıdan gerçekten de güncel sanat diye adlandırdığımız aslında o olguya çok daha yakın. Evet, bir de şey var, mesela hani... E... Güncel sanatının orada mesela şey de biraz ayrılmış programda şu anda baktığımda hani şimdi sergiyi bir yerde tutuyorlar. O tamam o devam ediyor ama yani orada insanlar oraya geldiğinde tamamıyla hep bir şey var tartışma platformu üzerinden hareket ediyorlar. Hı hı. Mesela geçen sene geleceği biriktirmek projesi vardı evet. orada kent akademileri yapıldı baya böyle şehrin merkezinde hani şehrin insanlarıyla, oranın insanlarıyla dışarıdan gelen uzmanları yan yana getirip hani ne, sorunları nasıl çözebiliriz tartışmaya gittiler. Yani bu anlamda, asıl Sinop'ta bir yandan, yani BNL kurumsalını her sene yükseltip devam eden de bir yapı. Ee, bugün isimler arasında, hani Beral Madra'yı da görüyoruz. Hı hı. Yani Beral Hoca'nın oradaki toplantılarda konuşmacı olduğunu, küratör olduğunu da görüyoruz. Mesela bu büyük bir şey bir yandan. Hı hı. Hani Beral Madra'nın orada oluyor olması. Ya yani tabii ki Melik Görgün'ün ee, ve tabii ki e, Mahir Namur'un Avrupa Kültür Derneği'nin çok büyük hani organizasyonel bir desteği var. Ama hani bu isimlerin uzman isimlere ulaşma ihtimali çok yüksek. Doğru. Bu anlamda ciddi bir uluslararası bir katkı söz konusu. Ee, i̇nşallah Sinop'ta olabileceğim. Hı hı. E, oradan bir program artık herhalde bağlanırız Telefonla bir şeyler olur diye düşünüyorum Evet ithalci hiç bağlanamadık Oradayken bağlanırız diye düşünüyorum e, şeyde Ancak telefonla bağlanabildik <gülüyor> e, Havalanına giderken e, de e, da hani İstanbul'u sanatçılar var Ama daha çok isimlerin uluslararası olduğunu görebiliyoruz Bu, bu, yani bu bir yaklaşım diyebiliriz Belki de e, Diğer projemiz Diğer konuşacağımız konu ee, Fabrikart Çağdaş Sanatlar Festivali. Şimdi orada da şu şöyle bir söz, durum söz konusu. Altıncı kez düzenleniyor o da. Yani bayağı bir e, zorlaya zorlaya düzenlenen bir proje. Hani e, olmakları biraz daha az olan diğer projelere göre. Yani. Yeri neredeydi onu da Kapadokya'da e, özellikle e, e, Kapadokya'da Mustafa Paşa bölgesinde... E, ...oluyor sergiler, e, etkinlikler. Oradaki sanatçılarla ilgili ne diyebiliriz? Valla oradaki isimlere şimdi baktığımda... E, ...yani orada biraz daha şey var, biraz da Anadolu buluşması gibi. Yani sanatçılar daha çok Türk. Hı hı. E, ve daha çok yani Anadolu'nun fark yerlerinden insanlar daha çabuk oraya geçebiliyorlar. Şey gibi işte Eskişehir'de okuyan, Eskişehir'de yaşayan bir sanatçıyı orada görebiliyoruz. ...bu isimleri orada görebiliyoruz. Yani aslında yani bu networkler de ilginç yani. Bunda çalışan Berlin'de bir sanatçı da vardı. Ee, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama... ...hani bu katılımcı sanatçıların networkleriyle ilgili... ...bu da bayağı bir şey anlatıyor aslında... ...oradaki etkinliklere dair. E, kimin niye orada olduğuna dair. E, fabrika artı dair e, şunu söylemek gerekiyor. Belki de e, bu Baks'ıyla Sinopare'ye dair... ...karşılaştırdığımızda temasız yapmışlar bu sergiyi Hı -hı. bu sene... E, bu anlamda bilmiyorum niye temasız olduğunu daha bir açık olmak istemiş olabilirler. E, e, Olum programı başladı e, açıkçası. E, 10 Temmuz'da başlamış. E, bugün de varmış programda. Belki orada o, bizi dinleyenler vardır. Böyle bir şey evet, belirtmekte belirtmek fayda, fayda var. 13'te e, sanat evinde nükleer santrale e, e, evette komik çocukların olsun seramik atölyesi devam ediyormuş. Sinop'ta da bu arada nükleer santral hikayesi henüz şey olmuş değil, netleşmiş değil. Buna seramik atölyesi demiştin, değil mi? Evet, bu hmm. Kapadokya'daki ama nükleer santral hikayesi Sinop'ta da devam Sinop'ta ediyor. De Umarım oradakilerle tartışıp bir şeyler söyleyebiliriz konunun güncelliğiyle ilgili. Kısa film gösterimi varmış saat 21'de. E, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nin e, e, Engin Kılıçlı, Krener ve Karıncalar. Ee, ...gösterim sonrası da söyleşi yapılacakmış. Ee, bunu söyleyebiliriz. Vadi gezileri var bol bol Kapadokya'da. <gülüyor> <gülüyor> ee, vadi vadi e, gezebilecek sanatçılar. Ee, en azından sanatçılar için programda bunları görebiliyoruz. Aslında tabii bizim tam olarak haberimiz olamadı. Çünkü e, buraya ne kadar katılım oldu... ...ne derece etkileşimdeler... ...diğer sanatçılarla... ...ne derece etkileşimdeler... ...bunu Fabrikart ile ilgili... ...bunu aslında Kapadokya'daki bu... ...etkinlikle ilgili çok fazla bilmiyoruz. <gülüyor> ya aslında... ...şöyle bir şey var, benim Fabrikart ile... Hani ...daha önceki birçok... ...festivale katılmışlığım var, oradan... ...mesela bu sene giden... ...sanatçılardan... sanatçılarla ...karşılaşma, konuşma ihtimalim oldu... Hani e, biraz da şey böyle hani o dediğim gibi daha böyle yerel bir şey hani Hı -hı. biraz hani gidip böyle bir görmekte fayda var. Hani iki Hı -hı. sene gitmiyorsan üçüncü sene bir kitsen olur durumu söz konusu ol olabiliyor. Ee, ki hani e, mesela Sabiha, Kaya gibi e, e, Azerbaycan'dan bir kreatör de var. Yani hani o Hı -hı. ben gittiğim sene tanışmıştım. Hani bu isimleri orada bir yandan görebiliyorsun. Bu da ilginç bir durum. Tabii bir, bir de yandan. bu etkinliklerin hepsinin yazın olması. Evet, o önemli. <gülüyor> Ona da değinmek lazım. Çünkü e, Ankara ve İstan İstanbul'da yazın e, galeriler kapanıyor. Çok büyük e, sanatsal etkinlikler yok. Bunları belirtmek gerekiyor. E, bir e, umut belki insanlar oraya gidip <gülüyor> görürler diye böyle şeyler düzenlendiğine inanıyoruz Diyeyim. Evet tabi olumlu taraflarına çok bakıyoruz. Biz zaten hani e, olumsuzluğunda sadece daha iyi olabilir üzerinden bugün biraz bakmaya çalıştık. Hani vaktimiz de şey e, bitmek üzere. E, yani sonuç olarak e, bu etkinlikler düzenlensin. Daha fazla e, etkinlik düzenlensin Kesinlikle. isteriz. Sadece belki ile karşılaştığımızda. Market-oriented bir durum daha az var. Yani buradaki market tekerindeki, büyük holding tekerindeki güncel sanat ortamı orada az da olsa biraz böyle açıldığını görüyoruz. Belki oranın aktörleriyle mikrofonu onlara uzattığımızda onlar başka bir şey söyler. Bilen daha çok desteğe ihtiyaçları olduğu da bir kesin aslında. en fazla aracı olabiliriz. Aynen öyle. Ee, yani bunu söyleyebilirim. Sen kapanışı istersen ya da son cümleler senden gelsin. Kapanış için de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında İstanbul ve Ankara dışında keşke daha fazla bu tip etkinlikler olsa senin söylediğin gibi. En son olarak aslında çok iyi sanatçıların olduğu ama bir türlü orada böyle etkinliklerin olmadığı bir yer var. Orası da Adana. Oranın da kesinlikle desteğe ihtiyacı var. Sadece yazın değil keşke kışın ya da baharda da böyle şeyler olsa. Çünkü bunlar önemli aslında etkinlikler. Ve oradaki halkı da ben şöyle düşünüyorum... ...oradaki halkı sadece çağdaş sanat açısından değil... ...kültür ve gelişimi açısından da etkinliklerin düzenlenmesi gerekiyor. Sadece el işi sanatlarına bakılmamalı bence. Haftaya görüşmek üzere değil sonraki hafta görüşmek üzere o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Zamansız...